mahlukat ilahiyinin neden halk olunduğunu soracak olursak, hatta Teala buyuruyor ki, sa'izuillahi ve maharakul ve cinne vel insan illa li'abidun, cinnileri ve insanları beni bilmek için li illa li'arifun, illa li'abidun, beni bilip bana ibadet etmeleri için halk iledin. İnsanları ve cinleri görünen ve görünmeyen kuvvetleri. Mahlukunda etmeli insan sonra cin, cinni, görünmeyen kuvvetleri yani. Bunlar da şerefli oldukları için onlara Allah ibadet tekalifini verdi. Yani ibadet yapın bana dedi. şeref olduğu için. Diğer mahlukatı da, kendi vücudundaki bulunan hayatü beyanatı görmeyen gafillere o hayvanlarla vahdaniyetini ilan eyledi. İnsanın kendinde bulunan ahlak-ı yani kötü ahlakları ve ahlak-ı hamideyi hayvanlarla insanlara gösterdi. İçinde bulunan o ahlak neyse onun remzi olarak hayvana icat etti Allah. Ve aynı zamanda da insanların yaşaması için onları vasıta kıldı, sebep kıldı. Hayrını şerriye bilmeyen bir adam öküz gibidir. Öküz onun remzidir. Ve aynı zamanda öküz insana hadim oldu. İnsan onu kesti, etini yedi, derisinden kendisine ayakkabı yaptı. Aynı zamanda arabaya koştu, tarla sürdürdü, yük çektirdi. Ne hakkı var hayvana bu şekilde muamele etme insanoğlunun? Allah çünkü onu insan olma hadim olarak yarattı. Ve aynı zamanda insanda bulunan şehvani, şehvani kuvvetin timsalı olarak eşe hal Ve aynı zamanda gene eşeyi insana hadim etti. Üzerine biniyor, yükünü götürtüyor. İşte karıncayı tamaa gösterdi. İnsandaki tamaa topluyor, topluyor, topluyor. Karınca topladığını yiyemez ölür. Ve böylece bunların biz birer memfaatlarını sayıyoruz öyle bir tane. Daha çok şey var. Hayvanların kiminin Sembolünden istifade insanlar görüşün diye hem vücudundan, hem sütünden, hem kanından, hem derisinden insanlara menfaat sağladı. İnsanın kursağına düşen bir tek üzüm tanesi, ya da keres tanesi, ya da tanesi, 365 gün gibi güneş çıktı, yağmur yağdı, ay doğdu, İnsanın kursağına, kursağına insin için buldu bu. Yaşayan insanların dünyada rahat etmeleri için Allah bir takım gönderdi peygamberler vasıtasıyla. Kur'an gönderdi, Tevrat gönderdi, İncil gönderdi, Zimur gönderdi, suhu gönderdi. Bir takım verdi ki adalet temin olay, Birbirlerine tecavüz etmeyeler. Ve aynı zamanda da bu böyle bu vazoluktan sonra bu alemden sonraki alemde de dünyada yapılan ceza ve kabahatların mükafatı yahut cezası gösterileceğine haber verildi. Eğer ahiret olmasaydı dünyada yapılan haksızlıklar, yahu yapılan hayırlar yahut şerlerin karşılığı olmaması lazım gelirdi ki iyilik yapan adamın iyiliği heba, zalimin de zulmüyen de kar kalacaktı. Öyle olmadı. Mahşeri Hazreti Allah kıyamet gününde ki bu kısa hayatın hesabını orada sorarlar. Ve hayır yapanlar için bir bina inşa edildi, ismine cennet koydu. Şer yapanlar için de Allah bir hapishane yaptı, ismini cehennem koydu. Bu alemden sonra iki makama gidildi. Ya ehli cennet olundu ya ehlina. Üçüncüsü yok. Cennet, cehennem, dünya, ahiret, mevsimler, kışlar, yazlar, yüzler, hepsi insan için halk olundu. Allah buyurdu ki, ey insanoğlu bütün mevcudatı, görünen görünmeyen bütün nimetlerini düşünebildiğin, düşünemediğin, bildiğin bilmediğin her şeyi senin hazırladım, senin de kendi zatı için hazırladım. He i̇şte bunu düşünenlerin ruhları tekamül etti dünyada. Hayvanı gördü, ibret aldı, yağmuru gördü, ibret aldı, Kur'an'dan ibret aldı, Tevrat'tan indiret aldı, incinden ibret aldı, Suhla'dan ibret aldı. Ne oldu? Ruh tekamül etmeye başladı. O ruh semaviydi, arşıydı yani. Arştan ruh topraktan da ceset idi. İkisi ilgivac ettiler ikisi. evlendiler yani. Ruh bedenin üzerine bindi. Yani ölüm geldiği vakitte. Vücut toprağa gitti, fakat ruh hakka gitti. İşte Allah'tan geldi, Allah'a gidiyor şimdi. Niçin geldiğimizi, nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi ve niçin gittiğimizi ve ruhun da ettiğini sordu soruyu cevapları verdim. Acizane. Tabi vermiş olduğum cevaplar deryadan bir katre, şemsten bir hüzme, topraktan bir zerredir. Gözlerinde ibret olanları bunları gördüler. İbretli göz sahibinin dostu oldu. İbretsiz göz sahibinin başı yüzüne dolaşan düşmanı gibi oldu.